Bilgi Çağı'nın Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar Günaydın Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri, Bilgi Çağın'ın hukuku programına hoş geldiniz. Günaydın Murat Loster, ben de telefonun ucunda buradayım. E, tam programın adına yaraşır program ortağım haline dönüşüyor Murat Loster, sevgili dinleyenler. Son bir iki programdır. E, fark ettiğiniz gibi ya yeni dünyadan ya eski dünyanın yeni bir köşesinden e, bizlerle birlikte ama hep var sağ olsun. Bugün konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Küzeci. Geçen hafta da canlı yayın konuğumuzdu. Şu anda da canlı yayındayız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok sıkışık programına rağmen geçen hafta... kişisel verilerin korunması ve sağlık verilerinin özellikle... ...korunması konusunda anlattıkları o kadar ilginçti ki... ...sığmadı da tabii yarım saatlik programımıza... O yüzden e, özveride bulunup bugün de geldi kaldığı yerden devam edeceğiz. Her zaman bir keyif tabii ki sizlerle birlikte olmak. Evet, geçen hafta e, sizin Bahçeşehir Üniversitesi'nde yaptığınız İstanbul Privacy Por, e, Platformu eliyle düzenlediğiniz bir toplantıdan bahsetmiştik. Evet. Rüzgar gibi geçti mi diye bitiyordu. Evet. Önemsediğimiz başlıkları, önemsediğin başlıkları istersen dinleyicilerle kısacık bir paylaşalım geçen hafta. Evet geçen hafta biraz üzerinde durmuştuk zaten. E, bu seneki konferansımız içerisinde e, özellikle sosyal medyada e, eğitim alanında Fatih Projesi özeline vurgu yaparak ve sağlık alanında kişisel verilerin korunması üzerinde durmuştuk. E, bu kapsamda tabii e, tartışılan belki alt başlıklar arasında unutulma hakkı, kişisel verilerin korunması, kanun tasarısı gibi e, başka önemli hususlar da sayılabilir. Geçen hafta e, sağlık verilerinin korunması üzerinde aslında biraz e, durduk. E, eğer arzu ederseniz ve tabii bilemiyorum dinleyenlerin de ilgisini çekerse belki bu konudan devam edebiliriz evet, evet, diye o düşünüyorum. Çok. Çünkü herkesi ilgilendiren bir konu. Kesinlikle. Mesela kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman tartıştığımız çok çeşitli konular var. İşte bazı büyük firmaların özellikle Amerikan firmalarının işte Facebook gibi Google gibi işte ya da Apple gibi firmaların tuttuğu veriler de örneğin tartışılıyor. Fakat tabii ki hayatın olağan akışı içerisinde belki çok mümkün. Değil ama şöyle bir olasılık her zaman var. Bu tarz firmaların ya da uygulamaların veri işleme süreçlerinin dışında kalabilirsiniz. Yani cep telefonu kullanmayabilirsiniz. Bilgisayar da kullanmayabilirsiniz. Hani hayatın gerekleri bunu emretmiyor elbette. Çok da kolay bir şey değil ama en azından böyle bir ihtimal söz konusu. Fakat sağlık alanında herhangi bir yardım almadan bütün hayatı geçirebilmek mümkün Değil. Hepimiz bir şekilde hekimle, hastaneyle, işte poliklinikle bir noktada kesişiyoruz ya da aile hekimlerini ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman hem özel sektörün, özel hastanelerin örneğin hem de daha önemli ve Türkiye'de ağırlıklı olarak kamu hastanelerinin, devlet hastanelerinin veri işleme süreçleri, tuttukları verileri nasıl kullandıkları, hangi bilgileri tuttukları konusu ...hepimiz için, bütün vatandaşlar için ve hatta Türkiye'de bulunan yabancılar için de önemli diye düşünüyorum. Burada hemen belki şöyle bir soru akla gelebilir. Canım bu veriler 100 yıldır zaten toplanıyordu. Yani adı ve soyadıyla başlayıp işte kan grubu, doğum yılı vesaire gibi bir takım veriler elle kaydedilerek veya bilgisayara girilerek zaten tutula geliyordu. Ne değişti de bu kadar önem kazandı bu konu sorusu akla geliyor galiba değil mi? Evet. Ee, örneğin artık e, mahalledeki e, özel dispansere bile gidilse e, herhangi bir işlem yapmadan evvel orta parmağını dijital e, parmak izi okuyucusuna bastırtıyorlar. Evet. O, o aşamayı reddedemiyorsun hasta olarak. Evet teknolojideki gelişmeler tabii e, pek çok dönüşüm yaratıyor hayatımızda. Sağlık alanında da böyle bir dönüşüm yarattığını söyleyebiliriz. Daha o bahsettiğiniz kimlik doğrulama sistemlerine gelmeden aslında e, kişisel verilerin korunmasının böyle bir alanın hukuksal alanda e, korunmasının ortaya çıkışı ile ilişkili olarak düşünülebilir. Çünkü kişisel verilerin korunması ilk kez 1970 yılında hukuksal düzenlemelerin konusu oluyor ve nedeni de veri tabanlarında yani otomatik işleme süreçlerine tabi tutulan ya da bunların işlediği bilgisayarlarda kişisel verilerin toplanmasıydı. Bunun yarattığı potansiyel tehlike nedir? Artık pek çok farklı kaynaktan elde edilen eskiye göre çok daha büyük miktardaki bilginin tutulması, ilişkilendirilmesi, kullanılması ve aktarılması çok daha kolay, çok daha ucuz ve çok daha mümkün. Hale geldi eskiden de dediğiniz gibi sağlık verileri belki tutuluyordu ama işte hekimin kendi defterinde belki ya da hastanelerdeki dosyalarda arşivlerdeydi farklı hastanelerdeki bilgileri toplamanın tek bir merkezde toplamanın işlemenin başkalarına topluca aktarmanın mümkün olmadığı bir dönemdi. Bugün için baktığımızda ise durum böyle değil tabi. Çok büyük miktarda, örneğin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamı ile ilgili bilgilerin tek bir merkezde tutulabilmesi ve daha sonradan kullanılabilmesi söz konusu olabiliyor teknolojinin imkanları sayesinde. Murat, geçen hafta sen parmak izi ile ilgili bir katkıda bulunmuştun. Evet. Onu lütfen tekrarlayalım mı bu haftada? O çok önemliydi memnuniyetle parmak izi demiştim geçen hafta. Diğer biyometrik özelliklere göre bir başka ek sıkıntı da yaratıyor benim görüşme göre. Tabii ki sadece benim gibi birçok uzmanın da görüşüne göre. O da şu. Bir kişinin parmak izini eğer kaydına sahipseniz o parmak izini herhangi bir ortamda oluşturacak e, saate parmak izi üreticisi de yapmak mümkün. Aslında böyle söyleyince çok teknik ve çok zor bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında çok basit bir şekilde benim parmağımın üzerine takılacak bir e, lastik parçasıyla hatta bunu şekerden yapıp daha sonradan yemek yutmak bile mümkün. Benim parmak izim yerine bastığım noktada, elim dokundurduğum noktada bir başkasının izini bırakmamının sağlanması yapılabiliyor. E, bu da e, aslında dijital dünyadan tekrar fiziksel dünyaya e, geri dönüş ve bunun tabii suçla beraber kullanılması yani bir başkasına e, suç atılması, bir başkası adına sahte delil bırakılması gibi bir amaçla da kullanılabiliyor demiştim. E, bu sadece ve sadece parmak izinde var çünkü günlük hayatta biz oradan uzaklaştıktan sonra geri dönüp okunabilecek e, bir iki önemli e, biyometrik izimizden bir tanesi parmak izimiz. Onun dışında e, ortamda düşürmüş olabileceğimiz saç teli, e, ölü hücre vesaire gibi nedenlerle e, işte atıyorum DNA analizi de yapmak mümkün belki ama bugün söz konusu analizleri yapmanın maliyeti ve e, süresi nedeniyle e, kriminal işlemlerde çok özel durumlara kolay olarak kolay olarak kullanılmıyor. O yüzden parmak izi öyle değil yani evimizde hırsız bile girse hemen cecik gelip e, olay yeri inceleme ekipleri hemen parmak izi sokluyorlar. Tam da Murat Bey'in bahsettiği konuyla ilgili bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına değinmek isterim. Lütfen. Sey ve Marpar'ın Birleşik Krallık'a karşı yaptığı başvuru üzerine verilmiş bir karar bu. Her iki kişi de birbirleriyle alakalı olmayan iki ayrı suçtan dolayı gözaltına alınıyor. Şikayetleri benzer olduğu için dosya birleştiriliyor öyle söyleyeyim. Ve gözaltına alındıkları zaman hem parmak izi örnekleri hem de DNA hücre örnekleri alınıyor. Daha sonra suçla hiçbir ilgileri olmadığı anlaşılınca her iki kişi de serbest bırakılıyor. Fakat İngiltere burada Birleşik Krallık özel ve önemli bir örneği oluşturuyor. Çünkü İngiltere ciddi ve büyük bir veri bankası özellikle parmak izi ve DNA veri bankası oluşturma isteğinde. Ve bu kişilerin bir kez örneklerini aldıktan sonra silmiyor. Fakat e, ilgili kişiler işte bu e, somut olayda Sev ve Marker diyorlar ki bizim evet bir suç şüphesiyle gözaltına alındık ama hiçbir ilgimiz olmadığı anlaşıldı. O zaman bu kayıtları silmeniz gerek diyor. Ve olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal ediyor. Tam Murat Bey'in bahsettiği... E, Örnek dolayısıyla da açıklama dolayısıyla aklıma gelmesinin nedeni şu. Bu kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parmak izinin ve DNA örneğinin özelliğini yani kişisel veri olarak niteliğini incelemiş, değerlendirmiş. Murat Bey'in dediği gibi parmak izinin işte insanların çevrede bırakabildikleri ve kişiyi tanımlayan unik yani benzersiz bir bilgi türü olduğunu belirtiyor. Fakat diyor ki DNA bundan da daha hassas. Nitelikte. Çünkü sadece kişiye ilişkin değil kişinin ailesine ilişkin bilgiler taşıdığı gibi bizim kişisel verilerin korunması hukukunda hassas veri dediğimiz kişinin ırk, ırkına, etnik kökenine, sağlık durumuna örneğin bu kategoride hassas kategoride yer alan bu bilgilere ilişkin de Sonuçlar çıkartılabiliyor. Kalıtsal özelliklerini. Onun kalıtsal özellikleri kesinlikle. O nedenle bu tarz bilgilerin tutulacağı veri bankalarının düzenlenmesinde çok hassas davranılması gerektiği, sınırsız ve herkese yönelik olmaması gerektiği ve biraz da aslında İngiltere'ye bir mesaj da veriyor. Özellikle bu teknolojileri geliştiren ülkelerin bu konuda çok daha hassas olması gerektiği gibi konulara işaret ederek tabii ki ihlal sonucuna ulaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sekizinci maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşıyor. Elif evet Hanım araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Aslında bu soruyu geçen hafta da soracaktım ama süreniz geçen hafta biraz daha kasıt Şu anda açık zamanımız var. Biraz entelektüel bir jimnastik konusu olacak aslına bakarsanız. Şimdi ben diyelim kişisel olarak dedim ki ben parmak izini hiçbir zaman kimlik doğrulama için kullanmayacağım. Yani kapımın girişinde, işte diğer yerlerde vesairelerde parmak izinin kullanılmasını değil, başka teknolojileri kullanmayı tercih ediyorum. Ve de her iki parmağındaki toplam on parmağın son derece ayrıntılı izini kendi isteğimle, bilinçle daha sonra istenildiği gibi kopyalanmasına izin verecek şekilde kopyasını çıkartıp, dijital hale getirip çok ayrıntılı fotoğraf çekmek gibi düşünebilirsiniz istiyorsanız bunu. İnternete halka açık bir web sitesine koysam. Evet. Bunu kendi parmak izim için ben yapıyorum. Evet. Sonuç olarak ne olmuş oluyor? Aslında benim parmak izim dünyadaki herkesin ulaşımına açılmış oluyor. Ve de internetin temel kurabı gereği bir kere oraya konduktan sonra kaldırılsa bile o iz aslında bir yerlerde bir kopyasının her zaman olduğu varsayılmak durumunda. Evet. Böyle bir durumda da yani bugün bir, bir başka suç işlansı ve orada benim parmak izim bulunsa ben dönüp hukuken inkar edebilir miyim oradaki ben değildim ama benim parmak izim internette var e, ve dolayısıyla aslında bunu almış dünyadaki herhangi birisi bu, bu izi bırakmış olabilir gibi bir şey söyleyebilir miyim yani e, bu düzeni e, saklamaya çalışarak değil de tam tersine herkese mal ederek acaba bu e, kişisel bilgilerin gizliliği probleminden kurtulabilir miyim? Aslında söylediğiniz şey ilginç bir protesto örneği olabilir. E, hukukken bunu söyleyerek e, şeyden e, ne, e, sorumluluktan kurtulabileceğinizi açıkçası zannetmiyorum. Benzer bir durum aslında şu anda e, mevcut parmak izi veri bankasında parmak izi bulunan herkes için de geçerli olabilir. Mesela Türkiye açısından baktığınız zaman hem polis ve vazife ve selayetleri kanunun dolayısıyla bu arada şunu da söyleyeyim kanun ilgili hükmünde isteyenlerin gönüllü olarak hani bir gereklilik olmaksızın parmak izini verebilecekleri de e, yer alıyor. Bunu yapan var mı Türkiye'de bilmiyorum ama kanunda buna ilişkin de bir seçenek sağlanmış. Biraz sizin bahsettiğiniz konuya benzer. İnternette olmasa bile gidip e, polise veri bankasına kendiniz veriyorsunuz. Ama onun dışında örneğin Türkiye'de yurt dışına çıkan herkesin artık e, parmak izi kaydı veri tabanı da var. Çünkü yeni pasaportları alabilmek için e, parmak izi vermemiz gerekiyor. Ya da pek çok ülkenin vize başvurusunda biliyorsunuz vermemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi internet üzerinden size ilişkin herhangi bir bilgiyi tabii ki sizin açıklama hakkınız var. Biyometrik fotoğrafınızı, parmak izi kaydınızı hatta belki e, DNA analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlarınızı da internetten yayınlayabilirsiniz. Daha sonrasında kullanıldığı zaman bu zaten internette vardı demek pek mümkün olmaz. Çünkü aslında tabii bir de ceza hukukunun temel prensiplerini düşünmek lazım. Asıl önemli olan bence sadece bir suç. Ya da suçlu tespit edilirken sadece bu işaretlerden gidilmemesi yani ya da tek bir işaretten gidilmemesi gerekliliği sizin gibi uzmanların bu konuda yaptığı açıklamalar bu nedenle çok önemli. Hem hukukçular hem adli tıp uzmanları hem de onun dışında kolluk kuvvetlerinde çalışanların bence sizin yaptığınız bu açıklamalardan haberdar olması gerek. E, bunun rahat kopyalanabilir bir bilgi olduğundan e, yani bahsettiğiniz gibi protesto ya da protesto değilse bile bir tercih diyelim paylaşım tercihi belki başlı başına hukuksal sorumluluktan kurtulmayı sağlamaz ama bu konuda farkındalığı arttırma konusunda e, yararlı olabilir. Tabi kendinizi de burada herhalde bir risk e, altına da sokmuş oluyorsunuz e, öte yanda. Elbette. O da farkındayım Zaten bunu yap. Yani hani bu bir dediğim gibi. hani tabi evet, anlıyorum. Beyin cimnastiği. Cumhuriyet. hani ee, hani yapacağımı zannetmiyorum ama sizin de söylediğiniz gibi hani e, zaten işte polisin elinde yabancılıkların elinde vize başvurusunda benim parmak izim var. Ondan önce askerlik için alındığını anımsıyorum. Hani o da uzun bir süre önceydi. E, dolayısıyla zaten parmak izim var ama hani bunlar teorik olarak e, devlet ve güvenlikle ilgili sıç şeyler oldukları için hani varsayım olarak e, oradaki parmak izimin e, güvende tutulacağı, oradaki parmak izimin dışarıya sızdırılmayacağı gibi bir hukuki varsayım olabilir. Ee, ama hani ben internete koyduğumda hukuki varsayım ortadan kalkıyor. İsteyen herkes suçlu ya da değil bu ize erişebilir durumda. Söyledikleriniz anladığımı çok teşekkürler. <gülüyor> Rica ederim. Yani tabii burada bir de şöyle bir anayasal ilkeler açısından baktığımızda şöyle bir sıkıntı da oluyor. Mesela insanlar niye rahatsız oluyorlar? Bu da sorulan bir soru. Yani ne var? Parmak iziniz alınsın eğer herhangi bir suç... E yani suçlu bir kişi değilseniz, kriminal bir kişi değilseniz bir suç işlemeyi de düşünmüyorsanız ya da işlememişseniz niye parmak izinizin alınmasından rahatsız olasınız değil mi? Bu da bir aslında belki bir soru. Belki burada bu konuda da beyin jimnastiği yapabiliriz. Ama anayasalı ilkeler açısından baktığımız zaman bizim de anayasamızda yer alan bir masumiyet karinesi ya da suçsuzluk karinesi olarak... E, nitelediğimiz bir ilke var. E, bu ilke e, dolayısıyla da aslında e, hiç kimse bir e, suç işlediği kanıtlanıncaya kadar suçlu olarak görülemez aslında. Biraz bence insanların e, rahatsız olmasının nedeni bu ilkeyle de ilişkili. Herkes biraz da e, bu kayıtlar alınarak potansiyel e, suçlu olarak görülüyor. Öyle değil mi? Siz bunu bilmiyorum hissediyor musunuz? Ee, mesela vize başvuruları örneğinden gidecek olursak bir ülke bizim e, kendi ülkesine yani bir devlet kendi ülkesine gittiğimiz zaman bir suç işleyeceğimizi düşünse herhalde bize vize vermeyecektir. Yani vizenin temel mantığında böyle bir şey var. Vize veriyorsa demek ki işte makul düzgün işte hukuka ama uygun hareket edeceğimizi düşünüyor. Zararsız görüyor. Zararsız görüyor. Fakat öte yandan parmak izimizi de alıyor ki hani çok düzgün görünüyor ama hani belli olmaz. Hani belki görüntü gibi değildir ya da belki şeytanı uyar. Hani biz bir kayıt da tutalım. Hani bunun arkasına biraz da tabii bu mantık var. İnsanlar bence biraz psikolojik olarak da yani kendimi dışlayarak söylemiyorum, hani katarak söylüyorum. Belki bizler biraz bu itamdan da rahatsız oluyoruz. Belki bunun böyle bir psikolojik etkisi olduğu da düşünülebilir. Felsefi olarak size sonuna kadar katılmakla beraber hani sadece karşı görüşü söylemek adına kişiye görüşü gibi lütfen görmeyin hani bir bir nedeni daha olsa gerek bu parmak iz toplamanın ee, hani suç işleme eğiliminde olan kişilerin suç işleyip işlememelerinin neden oldu yani ne hangi karara göre suç işleyip işlemediklerine bakıldığı zaman ki bir tanesi yakalanma olasılığı yani eğer bir insanın yakalanma olasılığı düşükse Genelde insan psikolojikleri suç işlemeye biraz daha fazla meyletiyor. Yani ben bunu işlediğimde yakalanacağını bilen birisi işte onu yapmıyor. Atıyorum hani kameralarla dolu bir odada bir şeker çalmakla işte kendi başınıza beklediğiniz ve etrafta sadece gizli kameranın olduğu görünmeyen bir odada yapılan bir psikolojik analizde hani şeker hırsızlığının son derece basit ortadaki gidiyor şeyden şeker çalmaktan bahsediyorum. Daha fazla olduğu görünüyor. Yani. Hani böyle bir görüş olabilir karşı tarafta parmak izi toplarken. Değil ki bu benim kişisel e, inancıma doğru bulduğum bir şey değil. Sadece alternatif görüşü paylaşmak adına söylemek. Istedim. Yok yok tabii ki. Belki şunu da söylemek lazım tabii. konuya ilişkin e, sıkıntıları dile getiriyoruz. İşte psikolojik olarak, sosyolojik olarak ya da hukuksal olarak yaratabileceği sorunları dile getiriyoruz. Ama elbette e, veri toplamının, veri işlemenin. Daha e, genel ifadesiyle e, pek çok yararı da var yani güvenlik ya da işte adaletin tecelli etmesi herhalde hepimizin ihtiyaç duyduğu gereklilikler ve kimi noktalarda işte parmak ise alınması ya da başka çeşit verilerin tutulması bu konularda yararlı sonuçlar da ortaya koyuyor. Hani o konunun öbür o tarafını görmezden gelmemek gerek elbette. Ama işte hep e, söylediğimiz gibi, belki bu programda da daha önce dile getirmiş olabilirim. Kişisel verilerin korunması hukukunun e, temel amacı, temel prensibi dengeyi kurmak. Yani iki taraftan birine yönelik bir dengesizlik e, olmaması gerekiyor. Bu da ancak e, farkındalığın artırılması kişisel bilincin, e, toplumsal bilincin artırılması ve bunun yanında da e, hem hukuksal hem teknolojik korumanın geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Yoksa elbette e, pek çok açıdan e, faydası olduğu da düşünülebilir. Sadece sanki bazen e, güvenlik söz konusu olduğu zaman Hani özgürlükler biraz daha küçük görülebiliyor gibi hani orada bir denge bozulabiliyor gibi bizim maalesef gördüğümüz bazı uygulamalarda hem Türkiye'de hem dünyada bu noktada sıkıntılar fark ediliyor. Yoksa kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensibi ya da benim kişisel görüşüm veri tutulmasının tamamen önüne geçmek vesaire de değildir yani hani bunu da belki belirtmek altını çizmek lazım. Ben burada azıcık araya gireyim izin verirseniz. Elif Küzeci disiplin olarak kamu hukukçusu olduğu için... Evet. ...şimdi kamu hukuku açısından ister istemez önce bakıyorsun. Bir de özel hukuk açısından bakmalı. Yani dev bir endüstri kaplamış durumda dünya üstünü. İlaç endüstrisi, endüstriyel tıp, görüntüleme cihazları. Bugün gidiyoruz işte kulağın ağrıyor diye gidiyorsun ultrasonla bakalım. Yetmedi MR'ı alınsın vesaire gibi. Gerçi Uygar ülkeler yavaş yavaş yasaklıyorlar bunları ama e, bir sürü aşamadan geçirilip kazanç sağlanıyor insanlar üzerinden. Şart olmadığı halde. Yani her zaman şart olmadığı halde. Hatta pardon. O açıdan araya... bakarsak biraz da. Araya giriyor ama şey e, hatta diyorlar ki data is new money. Yani artık hani veri din o kadar ciddi bir ekonomik değeri var ki hani o yeni bir para türü olarak bile görünmeye başlanmış durumda dolayısıyla dediğiniz gibi konunun ekonomik boyutu ya da özel hukukla ilişkili boyutu da son derece önemli ama bu noktada da yine belki ben kamu hukukçusu olduğum için bir noktada devlete geliyorum devletin negatif yükümlülükleri yanında pozitif yükümlülükleri de var bunu unutmamak gerek yani burada kastettiğimiz şey şu devlet Veri koruma hukuku açısından bakacak olursak elbette sadece bu olanda değil. Kişisel verileri hukuku uygun, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde tutmak ve işlemek zorunda. Bu negatif yükümlülüğü. Yani bu noktada mütecavize olmayacak. Kişinin hak ve özgürlüklerine saygı gösterecek. Öte yandan pozitif bir yükümlülüğü var. Bu ortamın sağlanmasına da... Denetleyecek. Yani özel teşebbüslerin ya da diğer kişilerin de özel yaşama kişisel verilerin korunmasına hakkına e, saygılı bir şekilde davranacağı ortamı da yaratacak. Bu pozitif e, yükümlülüğü. E, tabii ki işte uluslararası ya da çok uluslu şirketler onun dışında bahsettiğiniz büyük sektörler e, kendine has farklı farklı sorunları e, getiriyor. Ama yine de bir noktada devletin de sorumluluğu olduğunu unutmamak gerek. Onların hareket alanlarına e, ilişkin olarak da. Ama ne yazık ki o sorumluluğun e, delindiği zırt, e, sık sık şey oluyor karşımıza çıkıyor. Evet bazen doğrudan devlet tarafından bile söz konusu olabiliyor uzun süre e, gündemde olmuş mesela e, sosyal güvenlik kurumunun e, kişilerin vatandaşların sağlık bilgilerini sattığına ilişkin haberler bu noktada insanları çok rahatsız etmişti bir özel şirkete. Türkiye'den örnek, Türkiye'den örnek verecek olursak yurt dışından kıyamet tabi orada da çok fazla örnek var. Bu sınırlı vakit içerisinde hepsine değinmek mümkün olmuyor ama hem Türkiye'den hem yurt dışından buna benzer ya da benzemez çok farklı örnekleri sunmak mümkün. Burada birkaç program evvel şeyden söz etmiştik. Harvard Hukuk'tan gelen bir profesör hanım Heather Gerken adı hı hı. yanlış hatırlamıyorsam evet. E, ...MİT yasası hakkında... E, ...görüşlerini bildirmişti... ...bir toplantıda, burada yapılan bir toplantıda. Sonra... E, ...Ezgi Başaran'la bir röportajını... ...okudum onun. Orada... hani ...Türkiye açısından bakarsak... ...ki deminden beri konuştuğumuz... ...kişisel verilerin korunması... ...hukuku konusu da... ...bu şeyin tam ortasında, merkezinde yani. Evet. Değil mi? Önüne gelenden e, bilgi isteyecek... Yeni kanuna göre MIT vermem diyemeyecek. Nasıl korusun onu da? Bir de tabi oradaki önemli sıkıntı var. yani. Evet. Neden böyle bir kanun olduğu için. Yani ve sonrasındaki kullanımlarına ilişkin de herhangi bir denetim mekanizması da e, öngörülmemiş durumda. Evet, o da ayrı bir e, yani nasıl kullanıldı? hukuk yani. uygun mu kullanıldı, aykırı mı kullanıldı? E, hani hukuk devleti çerçevesinde bir denetim gerekir. Onu da sağlayabilecek bir mekanizma geliştirilmemiş yasa içerisinde son bir dakikaymış Öyle. Selahattin Çolak müjdeyi verdi <gülüyor> o zaman toparlayalım Murat senin söyleyeceğin bir şey var mı bitirmeden hayır ben Elif Hanım'a ikinci haftadır canlı yayına geldiğiniz çok teşekkür ediyorum biraz ben teşekkür ederim ben önce herkese hoşçakalın iyi haftalar gideyim sözü size bırakıyorum teşekkürler ben teşekkür ederim. Her şeyden ötürü beni davet ettiğiniz için. Her zaman sizlerle ve tabii dinleyicilerle birlikte olmak bir keyif benim için. Gene bekleriz. İyi haftalar. Açık Radyo'nu sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü. Hukuk ve Teknoloji İlişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar